Mmm. Bismillah, elhamdülillah, assalatu vesselamu ala resulillah. Gazalimiz, kalbin dört büyük afet geçirebileceğini söyledikten sonra bunlardan birincisi tuğlu emel, uzun hedefli ama dünyalıklarda ölümü hep erteleyen mantıklı olmaktır demiş ve bundan da dört büyük sıkıntının doğacağını söylemişti. O sıkıntıların birincisi İtaatte Allaha kullukta tembellik ve terk başlar. İkincisi tövbede bir gecikme olur, tövbeyi erteler insan demişti. Ve thalisi, üçüncüsü, alhirsu <imşe> aljami ve iştiğali bedüniya anil ahireti. <imşe> ahireti bırakıp dünyalıkla meşgul olma, dünyalık toplama hırsı kuşatır insana. Çünkü bir insan Mesela şöyle bir örnek verelim. Üç günlük bir geziye giden bir insanın hazırladığı çantasıyla, bir aylık bir geziye giden insanın hazırladığı çanta ya da bir senelik bir yolculuğa gidenin hazırladığı çanta aynı mı? Bakkala giderken on dakikalığına kimse yolculuk çantası hazırlıyor mu? Sadece akşam çay içmeye giderken çocuğunun bezi, çamaşırlar, yedek çamaşırlar, kışlıklar, yazlıklar diye Çanta hazırlıyor mu insanlar? Yazlığa giderken evindeki bütün eşyaları, koltukları götürüyorlar mı? Ashab-ı kiram bu dünyada bakkala giden adam gibi yaşadılar. Hiçbir şey almadılar yanlarına. Allah onlardan razı olsun. <gülüyor> Evlerine girildiği zaman Evlerine girilince, ya sanki bir otoparkta bekliyorlar da oradan arabaya binecekler. Bu evin eşyası nerede ya? Dedilttiler. Onun için de, neden ama? Çünkü dünyada ne demişti onlara biricik peygamberleri? Kün fiddunya ke emneke abiru sebilin. Yolcunun konaklaması gibi dur bu dünyada demişti. Yolcu da biraz çay içelim burada diye bir mola vermişler. Mola verince bütün eşyaları indiri, çadır kuruyorlar mı? Yo, benzin alacağız bu arada da bir çay içelim burada deniyor o kadar. Arabada eşyalar duruyor hatta çocuklar siz inmeyin arabadan benzin alıp gideceğiz deniyor. Ashab-ı Kiram böyle gördüler dünyayı. Biraz daha böyle... Farklı görenler bir poşetin içine atlet filan aldılar, terlersek değiştiririz. Onlar bir 10 on sene kalmak istiyorlar. Hiç ölmeyecekmiş gibi olanlar ev üstüne ev, tarla üstüne tarla, çocuğunun üstüne ev, fabrika, yedekler, sigorta, sigorta ettiriyor da kendisini. Gitmeyi niyet yok ki bir yere. Evimizdeki eşyalarımız zaruridir, kullanılır, bunları konuşmaya gerek yok. Birilerine göstermek için beklettiğimiz eşyalar. Hiç kullanılmadığını 10 senedir gördüğümüz halde beklettiğimiz eşyalar. depolculuklarımız bizim. Depocuklu, depo depo dolduruyoruz ya. Bunlar dünyada kalmaya ne kadar emelimiz olduğunu gösteriyor. Üçüncü sorun da bu. Eğer emel varsa kalpte seni biriktirmeciliğe kaydırıyor bu sefer. Fark etmeden sen biriktiriyorsun. Biriktiriyorsun. Kaç yaşındasın? 60. Kaç gömleğin var? 20. Sen bunları ne zaman eskiteceksin? Ne zaman eskiteceksin? Düşünemiyor. Niye? Kalp bunları düşünme sürecini kaybetmiş çünkü. Hassasiyet yok. Buna bir örnek vereyim. O kadar güzel anlaşılacak ki inşallah bana hayır dua edeceksiniz. Ya Müslüman adam değil mi? Görmüyor mu öleceğini? Diyorsunuz ya. Şimdi mesela kadınlar böyle ellerinde bez e, temizlikçi sildirdikleri evi bir daha siliyorlar yani. Tam olsun diye. Hem bir sürü para veriyor. Halıyı malıyı yıkattırıyor. O kadın gidince temizlikçi kadın ya da fabrikadan gelmiş halılar kalmış giyiyor bütün iş çalışma şeyleri, malzemelerini. Onla bir daha böyle halılar akşama kadar akşam yatağa pat düşüyor. O kadın Bazen böyle parmak basarak okunan yerler var ya, mesela cep telefonunda parmağını basıyorsun, bu parmak ucundaki şifreyi alıyor. Seni mesela kapıya girerken onu basıyorsun. Ya da avuç içini okuyorlar mesela. O kadın akşam, o halıyı temizlenmiş halıyı bir kere daha temizleyen kadın, akşam cep telefonuna bastığında telefonu okumuyor parmağını. İnşaatta çalışan adamın parmağını da okumuyor. Niye? Böyle 10.000 bin defa alın üstünde yapa yapa yapa yapa yapa parmağın ucundaki hassasiyet gidiyor. Deterjan, sürtünme, öldürüyor hassasiyeti. Ondan sonra bir gün iki gün geçiyor cilt kendini tamir ediyor bir daha o zaman tanıyor. Kalp bu işte. Haberleri dinleye dinleye, gıybetleri dinleye dinleye. Onun düğününü, bunun nişanını, bunun kınasını, bunun çeyiz serme eşyasını, çeyiz toplama törenlerini seyrede yede. Ahiret alemini kaybediyor. Kefen bile görse, ölünün kefenini bile görse, aa bu nişan bezemiydi oluyor. Öyle bir nişan olmaz ama olsun. Kefeni bile nişanlık malzeme olarak görüyor. Çeyiz görüyor. Kefenini de çeyiz görüyor. Kalp körülüyor. Sonra ne gerekiyor peki? Nasıl o parmak iki gün sonra kendini toparlıyor? Bu tekrar Kur'an okuyacak, sabahleyin kalkacak, seher vaktinde dualar edecek, istiğfar edecek. Yavaş yavaş kalp kendine gelecek. O gün komşulardan birinin çeyizi varsa gene iş gitti tabii. Bu bir savaş türü. Sonunda hangi noktada ecel geldiyse Rabbine öyle gidecek ama. Ne demişti? Tevbeyi tesvif ediyor. Ne demek tesvif etmek? Yarın acılı yok tövbe benim. Yarını garanti mi yok ama o garanti olup olmadığını unutmuş sürtünme yüzünden. Sürtünüyor. Parmak ucundaki hassasiyet gidiyor. Eşyaya sürtünüyor, mutfağa sürtünüyor, fabrikaya sürtünüyor. Yol kenarlarındaki billboardlara sürtünüyor, reklamlara sürtünüyor, dizi filmlere sürtünüyor. Dünya o kalbin gözünü karartıyor. Kalp bir şey görmüyor. Bu kitap 900 sene oldu yazılalı. Allah rahmet etsin ona Gazali. Güya bir kötülükler gördü sağda solda da onları bize tarif ediyor. İstanbul sokaklarında 3 gün dolasaydı Gazali, yemin edebilirim bu kitabı yazamazdı. Niye? Üçüncü gününü zor bulurdu garibim. Ölür giderdi kahrından burası neresi? Herhalde cehenneme girdim de cehennemdeki kafirlerin halini gösteriyor Allah bana zannederdi. Bu kitabı yazamazdı o zaman. Burada küçük bir notumuz her zamanki gibi olsun. İstanbul böyle olabilir. Afyon'un bir köyü de böyle olabilir. Rize'nin bir köyü de bu kadar berbat hale gelebilir günün birinde. Ama Rabbimiz ne buyurur? Fe cealu buyutekum kıbleten siz evlerinizi kâbeleştirin buyuruyor. Hiçbir zaman evlerimiz böyle olmaz Allah'ın izniyle. İstersek. Heyecanlanırsak. Tabii ki Allah kimseye yalvarmaz, ne olursun evini kâbeleştir diye. Kıyamet günü hiç kimse benim evim çok berbattı diyemeyecek. Yani kim geldi senin evini bozdu ki zorla? Çocuklar istemiyor sözünü de melekler duymazlar. O çocukları kim büyüttü derler. Niye kötü örnek oldun çocuklara? Niye kötü akrabaları getirdin de çocukların önüne kötü örnek gösterdin derler. Evet. Vel hirsu alel cem'i vel iştigali anil ahirete. Ahireti bırakıp dünyayı toplama, dünyayla meşgul olma afeti getirir. Takulu ehaful fakra fil kiberi. Yaşlanınca fakir olmaktan korkuyorum dersin. Ve rubbeme ad'ufu anil iktisab. Hastalanırım çalışamam dersin. Ve buddeli min şeyin fadilin ettekiru limaradin ev haramin ev fakrin ve buddeli min şeyin fadilin fazladan bir kenara bir şey koymak lazım. Bakın bunlar ihtiyarların sözleriydi. Şimdi gençlerin de sözleri oldu. 10 yaşında çocuk sigorta olmam lazım. ileride ne olur ne olmaz diyor. Bunu Gazali 900 sene önce yazmış. Valla bu deliymiş şey dilin. Fazladan bir kenara bir şey koymam lazım. Eddahiru onu saklayayım. Limaradın hasta olabilirim. Evharamin yaşlı bir pirifani olabilirim. 90 yaşına gelecek çalışamayacak ya. Ev fakrin fakirlik gelir. Deprem olur. Hada wa nahu işte bu ve bunun gibiler mimma yuhariku ile ragbete fit dünya hep dünyaya kışkırtan şeylerdir. Ve hirsu aleyha ve dünyaya karşı hırslandırıyor. Vel ihtimamül risk rızık konusunda insanı çok önemser hale getiriyor. Takulu eş ekül. Eş ekül eş Arapça bir kelime değildir. Ey kısaltılmışı. Burada ne yapıyor Gazali konuşuğu gibi yazmış bunu. Ey yani ne hangi şeyin kısaltılmışı eş hangi şey Akle ne yiyeceğim ben? O eyş eşrap. Ne içeceğim? Bu eyş elbise. Ne giyeceğim? Bugün nasıl giyiyorsun? Allah veriyor. Yaşlanınca ne yapıyor Allah? Sadece gençlere mi elbise veriyor? E bugün babam aldı. Doğru. Yarın oğlun alacak. Sebep gönderecek Allah. Sen çalışacaksın gene. E yatağa düşersem Allahu Teala seni gene yalnız bırakmayacak. Sen yatağa düşmeden ayakta dur, çalış. Gerisini Allah'a bırak demek gerek. ve hades ve hades mali kış var yaz var ben ne yaparım kış var yaz var ve alal umra yulu bakarsın çok uzun yaşarım deme gerek çok tedbir alayım ve hajetu ma'a şeybi insan şeyp yaşlanmak manasında yaşlanınca ihtiyacı artar ve la budde min kutin ve gunyetin al insanlar erzak lazım. Erzak insanlara ihtiyaç olmaması lazım. Feadi ve emsaluha işte bu ve bunun gibi şeyler tuhariku ila talabid dünya ve'r ragbeti fiha. bu bu tip şeyler dünyaya hareketlendiriyor. Dünyayı istenir şey haline getiriyor. Ve cem'i leha ve'l men'i lima minha ve dünya için topluyorsun. ve Var olandan verdikmiyor sana, lazım, lazım deniyor. Waklumafil babi bu konuda fil babi bu konuda demek. Bu konuda en küçüğü, en teşvali, kal, en tüş ile kalbeke ve tuzayye aleike waktke kalbini meşgul etmesi ve vaktini boşa harcatmasıdır. En azından bu olur. Ve tuksıra hemmeke ve ghammeke bila faidetin ve la ta'il. Hiçbir faydası yok, hiçbir yararı yok. Dertlendirir seni. Hem ve gham dert tasa demek. Dertlendirir, tasalandırır. Alama ru bi an Ebi Zerr radıyallahu anhu Ebu Zer radıyallahu anhu'dan rivayet edildiğine göre, قال, "Kateleni hemmu yevmin lem udrikhu." Kateleni beni öldürdü mu yevmin, bir günün derdi, le mudriku, yakalamadığım. Yani henüz gelmemiş günün derdi beni öldürdü diyor. Ebu Zer gibi birisinin. Kıyla ve keyfe ki ya ebeder. Yahu Ebu Zer nasıl sen henüz görmediğin gün, yaşamadığın günün derdinden niye öldün ki? Kale inne emeli cavaze eceli. Çünkü emelim ecelimin önüne geçti. Emelim, ecelimin önüne geçti. Bu üçüncü bölümün adı neydi? Seni meşgul eder dünya hırsıyla, hep biriktirmek istersindi. Bir arkadaşımın dedesiyle ilgili bir hatırayı nakledeceğim. O dedeye rahmet olsun Teala Bize de ibret olsun diye. Dedemin, yani bu dedemizin diyelim, oğlu... Almanya'da işçi olarak çalışıyordu. Kendisi de Trabzon'daydı. 90 küsür yaşında bir dede. Bu dediğim hastanelerde filan para ödemeden kimsenin muayene edilmediği yılları Türkiye'nin ya yani 90'lı yıllara ait bir hatıra bu. Bir gün oğluna telefon etmiş. Köylüler demişler ki baban çok ağır hastaneye kaldırdık çabuk gel. O da Almanya'dan atlamış apar topar Trabzon'a gelmiş. Babasını Trabzon'da numune hastanesi diye bir hastanede gitmiş bulmuş. Ee, hemen doktorla görüşür. Doktor demiş ki e, babanızın durumu çok kötü. Prostat gibi benzer bir hastalık. hastalığın şu anda hatırlamıyorum. E, i̇drarı kana karışıyor. Babanız e, en fazla 2-3 gün daha yaşar ölür. Kan zehirlenmesinden ölecek. Veya benzeri bir hastalık. Neyse, yani tıbbi kavramları biz tam tespit edemiyoruz. Ee, kurtuluşu yok mu demiş doktor bey. Yani demiş şimdi o dede de dinliyor. Dede dinliyor, doktorla konuşuyorlar. Böyle bırakarsak 1-2-3 günde gider zehirlenmeden. Ameliyatı alırsak ameliyat ederiz ama yani %50'nin altında kurtulma umudu ameliyatı. Kalkmayabilir ameliyattan demiş. Çocuk da demiş ki doktor bey demiş ben Almanya'dan geldim. Babamı böyle e, son bir çare de olsa yaptırmadan gitmek vicdanıma dokunuyor. O çare neyse yapalım. Rabbim ne dediyse o olur demiş. Tamam demiş. Ameliyat şu kadara mal olur demiş. Tamam demiş. Sen git vezne ile görüş ön ödemesi var ödeyin onu demiş. Peki demiş derken gitmiş vezneye. Adam Almanya'dan geldiği için üstünde para yok. Mark var üstünde sadece. Evet. Bakmış üstünde para yok. Gitmiş babasına demiş ki baba e, ameliyattan önce e, ön ödeme istiyorlar. Benim üstünde hiç para yok. Ben sana gönderdiğim paralar bankada duruyor mu? Duruyor oğlum demiş. Ziraat bankasında duruyor demiş. E, i̇yi. E, cüzdan yanında mı demiş. Yanımda oğlum demiş. Ver ben bankadan biraz para çekeyim. Sonra ben onu doldururum. Ne yapacağım parayı demiş. Baba Doktoru dinledin ya demiş, ameliyatı alacaklar seni, bir ön ödeme yapmam lazım ya da bir şeyler alacak. Eskiden hastanelerde ameliyat olacak, git şunu şunu al getir denir. Ameliyat malzemesi hastaya aldırttırılırdı. Ya da öyle bir ihtiyacı var artık nasılsa. Adam düşünmüş, düşünmüş. Oğlum demiş, öyle hemen para harcamayalım, zor bir zamanda lazım olur demiş. Sonra ameliyata alamamışlar adam, o gün ölmüş çünkü. Gazali bunu anlatıyor işte. Yahu senin yanında doktor, üç günü yok bu adamın diyor, bir ihtimal masadan kalkar diyor, zor zaman, demek ki mezarda herhalde harcayacak o parayı. Çünkü insanın daha zor zamanı mezar ya da o Türk liralarını mahşere götürecek, orada meleklere mi verecekti, ne yapacaktıysa artık. Bu hırs insanı kuşattığı zaman Ölürken de tövbe etmiyor. Bak tesvif yapıyor adam. Sonra der diyor. Şimdi hadi genç, genç de yakışmaz bu. Görüyor ki gençler de ölüyor çünkü. Hadi genç, 40 yaşından sonra yapacağım diyor. Hadi 60 yaşındaki ben hastanede ölmem, doktorlar beni yaşatır düşünüyor. 90 yaşın aşmışsın. öldü diye oğlunu Almanya'dan çağırmışlar, gelmişler. Senin yanında doktor yani ister edin ister etmeyin üç günü var bunun demiş. Sen ne yapacaksın onun istenen para da bütün bir serveti değil. Belki bir 500 lira. Belki bir 600 lira para işte eczane malzemesi ameliyat malzemesi alınacak. Bir kere bu hastalık kuşattı mı kalbi tuğle emel uzun yaşamağı. Ölüm sırası beklerken de Azrail sana merhaba derken bile biraz bekle sen biz şu filmi seyretsek de öyle gitsek der insan maazallah. Onun için hasta ziyaretlerinde bulunuyorum. Allah affı mağfiret etsin hepsini. Bakıyorum çocukları hastanın önüne koca bir televizyon koymuşlar. Küçüğü de değil. Koca bir televizyon. Küçücük bir odaya onu bırakmışlar. Tabi Sıkıntı ne? Hep orada beklemeleri lazım ya, işleri var onların sağda solda. Televizyonda hastayı baş başa bırakıyorlar. Hastanın belinde sondası var. Yani idrarı boruyla çıkıyor. Kolunda e, serumu var. Yanındaki masada 10-15 tane ilaç çeşidi var. Yüz, göz, bembeyaz, kefen gibi televizyon seyrediyor. İşte ne dedik? Azrail gelince bile biraz bekle filmi bitirelim der insan. Bize komik geliyor. böyle Şaka olur mu ya? Konuşabilse Azrail'e der bunu. Biraz bekle der. Görmüyor musun? Tam yakaladığı sahneydi o. Polis gelecek bekle der yani. İnsan bu sebeple akıntıya kapılmamalı. Bunların temelinde akıntıya kapılma hastalığı var. Toplum dediğin şey akıntıdır. Özellikle insan eğer akıntıya kapılarak bir iş yapacaksa toplumdan da kendini tecrit etmesi lazım. Hatırlarsanız uzlet, bir kenara çekilmek caiz mi diye bir bölüm açmıştı gazali de. Insandan insana değişir bu. Kapılan gir girmemeli. Kapılmayacak olan toplumun içinde yaşamalı demişti. Eğer bir grup, arkadaş grubu bir sebeple oturduğu da ondan sonra senin elbiseyi değiştirmeye ihtiyacın daha çok içine doğuyorsa, tabaklarını evde değiştirme ihtiyacın daha fazla içine doluyorsa, bunlar hepsi neyi gösteriyor? Senin, o bulunduğun grup seni Allah'tan uzaklaştırıyor. Dikkat et. Bu kadar kolay anlaşılıyor bu. Bu 90 küsur yaşında idrarı kanına karıştığı için ölüm tehlikesi atlatan ihtiyarı hiçbirimiz unutmayalım. Müslüman adamdı. Allah rahmet etsin, mağfiret etsin. Fakat hastalık bulaştı, o e, prostat hastalığı ona bulaştığı gibi aynı şekilde bu kalp hastalığı da bulaşmış. Zavallı oğlu öbür hastalık için gelebildi ona. Bu daha önce camilerde ezan okunuyordu. Bu 90 yaşındaki dede kim bilir kaç cenaze kılmıştır. Ama hiçbirini kendisiyle alakalı görmedi. Çünkü o gitti. Ben Tuğle Emel'le bu dünyada kalacağım zaten. Benim ölmeye niyetim yok. Onun için önüne televizyon konuyor. Halbuki ben bir e, böyle ihtiyar ziyaretinde dedim ki bu televizyonu bu ihtiyarın yanına niye koydunuz? Beni bir de dedim Yasin okumaya çağırdınız buraya dedim. Dedi ki hocam neyle meşgul edeceğiz? Sen gideceksin buradan dedi. Oğlu dedi ki zaten görmüyor duymuyor dedi. Orada bir şeyler oynadığına bakıyor dedi. Dedim çok güzel. Büyük bir musaf alın, bir sefahının üstüne onu koyun, ona bakın madem gördüğünden bir şey anlamıyor. Hiç olmasın Kur'an'a baksın dedim. Bir çaresi yok bunun. Tedbirini sen gençliğinde almazsan yaşlanınca tedbir diye bir şey verilemiyor sana. Verilemiyor. Evet. Ne dedi Ebu Zer? İnne emeli cavaze eceli. Emelim ecelimin önüne geçti ne yapayım diyor. Yani ecelimden önce büyük bir dert gibi geldi beni kuşattı bu. Yani bir de Ebu Zer bunu diyorsa var ya insanın aklık çıkıyor kafasından. Yani hangi kim bunu diyor yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şahit ki dünyayla ilgisi olmayan bir adam bu. Evet, var Rabia dördüncüsü, el-kasvetu fil kalbi, kalp katılığıdır. Kalp katılığı, bu kat katılığı kelimesini, kasvetül kalp, hem Arapçasını ezberleyelim, hem kalp katılığı diye tercümesini ezberleyelim. Kalp katılığı, kalbin söz dinlemez, duygusal olmaz hale gelmesi demektir. Bakara suresinin 74. ayetinde Allahü Teala ne buyuruyor? سُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ Sonunda kalpleriniz, daha sonra kalpleriniz katılaştı. فَيَّكَ <Sessizlik> الْحِجَارَةِ Taş gibi oldu kalbiniz. Ev اَشَدُّ قَسْوَةُ Taştan da daha katı oldunuz. İnsanın ayıbı bu tabi. Neden kalp katılaşır? Dolu mide ve kötü arkadaş. Günahı unutmak tuğlu emel. Bunlar kalbi katılaştırır. Kalp bir saatte katılaşmaz ama. Dolu mide demek hep tıka basa yiyorsun. Arkadaş seçmiyorsun. Eski günahları hiç hatırlamıyorsun ve uzun vadeli planlar yapıyorsun dünyalık olarak. Bu dört şey kalbi katılaştırıyor. <Sessizlik> El kasvetu fil kalbi ve annisyanu lil ahireti. Tuğle emelin dördüncüsü, oturttuğu afetin dördüncüsü, ahireti unutmak. Kalbi katılaştırıyor. De ki idâ emmelte aîşe t Emmelte, emel yapmak, hayal kurmak. Uzun bir yaşam hayali kurarsan, latet kurulma öte ve kabre, ölümü ve kabri hatırlamazsın ki. Ölüm ötesi yaşıyorsun çünkü sen. Cennete dünyaya getirdiğini düşünüyorsun. Kemal Ali ibn Ebî Talib'in râdiyullahu an, Ali ibn Ebî Talib'in dediği gibi, inna aqwafu ma aqafu alaykum istnatani. Size en çok korktuğum şey, aqwafu ma aqwafu ma aqafu alaykum. Size en çok korktuğum şey demek. Toul emeli, Emelinizin uzun olması ve attiba'ul hevâ ve arzunuzun peşinden gitmek. <gülüyor> Ela bilesiniz ki ve inne tuğlel emeli yunsil ahirete. Uzun emel ahireti unutturur. Biz buna ne diyoruz? Öteledi diyoruz. Öteledi. Ödevini öteledi. İşini öteledi. Borcunu öteledi ahireti öteledi adam diyoruz. Ahireti. Ahireti ödeledin mi? Kabir derdi gitti. Azap derdi gitti. Sırat derdi gitti. Nekir münker yok. Cehennem yok. E, e, e. Tamam işte. Ve tiba'a'l-hava yasuddu Arzunun peşinden gitmek de haktan geri dönmektir. İbn Ebi Şeybe musannefinde bunu rivayet etmiş. Fe idan yasıru fikruke ve mu'damu emrike fi hadisi dünya Senin feiden böyle bir durumda yasıru fikruke düşüncen oluşur ve mu'damu emrike bütün işlerin oluşur fi hadisi dünya dünya konuşmalarından olur. Bu esbabul ayşi fi suhbetil halki ve nahviha insanlarla yaşamla ilgili muhabbetlerden hep konuşursun sen. Feyaksu wal kalbu min zalika kalp katılaşmaya başlar. Ve inna raqqatil qalbi ve sufwatuhu bi zikril kabri. Kalbin incelmesi raqqah incelme. Kalbin incelmesi ve arınması ölümü hatırlamak, kabri hatırlamakla mümkündür. Ve ve sevap ve ulakab ve ahval-i bunları ahiret hayatını ahiret işlerini ve ulakab ceza sevabı bunları düşüneceksin. Ve ilemekun şey ummin darike bunlar yoksa neler bu düşünülmesi gereken şeyler. Fe min eyna yekunu li kalbika ve safatun? Senin kalbin nereden incelcek? Nereden arınacak? قال الله تعالى şimdi bütün bu sözleri nereden alıntı yaptığını gösterecek. Allah buyurdu ki, فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ kulubuhum Zaman onlar için uzayınca kalpleri katılaştı. Bu hadid Suresinin 16. ayeti. فَاِذَاً O halde, inneke اِذَا تَوَّلْتَ اَمَلَكَ Sen uzun emelli olursan, قَلَّتْ طَاعَتُكَ ibadetin azalır ve aakhirat tevbe tük tevben geçirir ve kederet mealsiye tük günahların artar ve işte de hırsın güçlenir ve kısa kalbı kalbin katılaşır ve azımet gaflet tük anil-i Allah'ın cezasından e, cezasına karşı gafletin büyür ve zahabet ve iyadu bilâh in nam Allahu aakhiratuka Şimdi fezehbet, ahiretükeyi anlayın. Gerisi parantez içi cümle orada. Vel'iyâzu billâh, Allah korusun illem yerhamillâh. Allah sana rahmet etmezse ahiretin gider. Ve azum ahiretüke, feeyyü hâlin esveu Bundan daha kötü ne olabilir ki? Ve ayu afetin azamu min Bundan daha kötü bir bela ne olabilir? Ve kullu hâzâ bi sebebi tulil emel. Bunların hepsi bir tuulü emel sebebiyle ortaya çıktı. "Wa in kasarta emalek. Emelini kısa tutarsan, kısa vadeli dünyevi işlere girersen, wa qarrabta min nefsike mawtak. Ölümü kendine yakın tutarsan, otedekkart ta hala akranike ve ihwanike'llezina gafashum. Gafasohum el mautu fi waqtin lam yahtesibuhu." Senin Ekranın, ekran kim ediyoruz? Yaşıtların, arkadaşların, kardeşlerin. اَلَّذ۪ينَ غَافَسَهُمْ فَاجَئَهُمْ Demek. فَاجَئَ يُفَاجِئُمْ فَاجَئَةً Bir şeyi ansızın bastırmak. Onları ölüm ansızın bastırmıştı. Senin arkadaşların vardı. fi وَقْدٍ لَمْ يَحْتَسِبُوهُ Hiç hesap etmedikleri bir zaman ölüm onları bastırmıştı. Burada ben kendimden bir örnek vereyim. Bazen tefekkür ediyorum da ben şu anda 60 yaşındayım. Benden küçük yaşı olan veya benim yaşıtım olan 16 arkadaşımı gömdüm ben. Benimle beraber hafızlık yapan arkadaşım var. Üç tane onları gömdük. O zaman çocuktum ama biliyorum gömüldüklerini. Başka talebe arkadaşlarım var. Hayat yolunda arkadaşlarım var. Aynı mahallede oldum. Yani 16 insanı gömmüş birisiyim. Benden hiçbir farkları yoktu. Üstelik benden daha iyi zengin ailenin çocuğuydu bir iki tanesi. Şimdi ben nefsimden böyle. Herkesin böyle dikkat etse aslında geçmişinde bu tip bir Allah'ın önün önüne koyduğu bir ibretlik sahne var. Benim önüme 16 tane örnek koymuş allah Teala. Bunlar da hadi yaş diyelim hep yaşlar ölüyor diyelim bak Gençler de ölüyormuş diye. 16 kere kargo gelmiş bana. Açıp zarfı okuyayım diye. Bana geldiyse diğer insanlara da gelmiştir. Ama ne yapıyor şeytan? Onlar hep defterden siliyor. Bir iki gün yalandan matem matem 52. gece seneyi devriyesi filan bir numaralar buluyor şeytan. Ondan sonra herkes yoluna devam oluyor. Halbuki onlar her biri son uyarıydı. Son uyarıydı. ولعل حالك مثل حالهم sen de onlar gibi idin aslında kul nefsi ki ihdari ya nefsi el gurur kendine demeliydin ki ey nefis dikkat et aldanma vekuri ma qala avun ibni abdullah rahimeullah avun ne demişti bunu hatırlat nefsine avun ibni abdullah 120. senesinde vefat etmiş 7-8 sahabiden de hadis rivayet eden bir tabidir Ve Ayşe anamızı da görmüş. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ı görmüş. Onlardan hadis rivayet etmiş. Aun İbn Abdullah, allah Teala şifatine nail eylesin. Kem müstakbelin yevmen lem yestekmilhu. Kem min müstakbelin yevmen. Niceleri var ki bir günü karşılıyorlar. Sabahleyin gün oluyor, elbisesini giyiyor. Lem yestekmilhu. O günü tamamlayamıyor. Ve muntazirun gaden lem yudrikhu. Ya yarını bekleyen niceleri var o yarını göremiyorlar. Ve lev ra'aytumul ecale ve mesirehu leabghaltumul emele ve gururuhu. Bunun altını çizsek çok iyi olur. Hele bu son cümlenin ve lev ra'aytumul ecale ve mesirehu. Ecel denen şeyi ve gittiği yeri görseydiniz leabghaltumul emele Emel ve gururundan nefret ederdiniz. Emeli düşman bilirdiniz kendinize. Bunlar Allah'ın öyle kulları ki eceli görmüş gibi yaşadıkları için nefret etmişler emelden. Dedik ya, bakkala gider gibi bu dünyada yaşadılar. Poşet almadılar yanına. Ve سَمِعْتَ قَوْلَ عِيْسَ اَبْنِ مَارْيَ مَا عَلَيْهِ İsa Aleyhisselam'ın sözünü duymadım. اَدْ dünya سَلَاسُوا تَيَّمْ Dünya üç gündür. Emsin مَدَا Dün vardı bu dünyada gitti. Madu'a gitti. Ma biyedike minhu şeyhun. Dünden hiçbir şey kalmadı. 24 saat tükendi. Ve gadin la tedri emla. Bir de yarın var. Onu alıp almayacağın, kazanıp kazanmayacağın belli değil. Ve yevmin ente fihi. Senin içinde olduğun bir bugün var sadece. Faute nimhu, Onun kıymetini bil. Sümme kavle ebi derrin radıyallahu anh. Ebu Zer radıyallahu anh'ın e, sözü var. dünya telâsü sa'atin. Dünya üç bölümdür. Sa'atin madat, geçen bölüm. Ve sa'atin ente fiyha, içinde bulunduğun bölüm. Ve sa'atin la tedriye tüdrikuhâ emlâ. Bir de yakalayıp yakalayamayacağın belli olmayan bir bölümü var hayat. Yarın. Feleste temliku bil haqiqati illa sa'aten vâhideten. Aslında sen hiç bir saatten başka hiçbir saat garantin yoktur. Ve izel mautu min sa'atin ila sa'atin. Çünkü ölüm bütün saatleri dolaşıyor. Saat zaman demek, an demek bu konuda. Summa qale şeyhine, summa qawle şeyhine rahimeullah. Şeyh deyince Ebubekir varrak kastediyor bunu. Çok zamanlarda konuştu. Ebubekir varrak şeyhimiz. E dünya selasetu enfas. Dünya üç nefesten ibarettir. Nefesin mada, geçmiş nefes, amil tefihi ma amil, yaptığını yaptın onda. Ve nefesin en tefihi içinde bulunduğun bölüm, ve nefesin la tedriyet tüdrikuhu emla. Gelip gelmeyeceği belli olmayan gelecek bölüm var. İz, kem min muteneffisin nefesen. Nice nefes alanlar var. Nefes alma bu. Nefes verme. İz kemmin müteneffisin. Nice nefes alanlar var ki. Fe fâce'ehu el me'utu kâblen nefesil âkheri. Öbür nefesi diye vermeden orada işi bitiyor. Ölüm yakalıyor onu. Bir nefesi alıp bitirmenin bile garantisi olmayan bir hayat yaşıyorsun. Fe leste illa nefesen vâhiden bil hakikati. Gerçekte sen tek nefes Hakikatim var. La yevmen la saaten. Ne gün ne zaman öyle bir şey yok. Fe badir fi hada'n nefsi'l vahidi ila't ta'ati qabl yafut bu son nefesin fırsat olarak elinden gitmeden kıymetini bil. Ve ile't teubeti teubet. Fel'alleke fi'n nefsi's sani temut. Belki üçüncü nefesinde gidersin. Ve la tehtemi ya nefsu bi'rrizk Ey nefsim rızıkı dert etmek kendine. Felalleke la tebkina la tebkina lihtaci ileh. Yani sen eee la tebkina daha doğrusu dakika la tebkayna. Felalleki la tebkayna. Belki sen kalmazsın lihtaci ile o sakladığın şeye ihtiyacın olacak kadar hayatta kalmazsın. Feykunu vaktuke zaayyan vaktini boşa harcarsın vel hem mufadilan. Bütün bu dertler fazlalık olacak. Oma asa en yetma insanı bil rızık liyom <gülüyor> in waheedin, aüsaatin waheedin, aü nefesin waheedin. Yani insanın çok da böyle bir günlük rızık, bir anlık veya bir nefeslik için dertlenmesine de bir gerek yoktur. Ama ematetkuriine makale Nabiu sallallahu aleyhi ve sallam li ashabhi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabına söylediğini hatırlamıyor musun? اَلَا تَعْجَبُونَ مِنْ اُسَامَةَ الْمُشْتَرِيَةً bir sabrin yani diyebilirim ki bu hadisi şerifi mağazacılar görmesin. Taksitle mağazatanlar görmesin. Bu hadis zayıf mıdır? İşte niye böyledir? De aslında hadisler nerede? deyip itiraz edebilirler taksitçi mağazacılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Üsame taksitle müşteri şeye, hurma satın almış. Üsame radıyallahu anh, meşhur. Yani bir ay sonra veririm parasını demiş. Buna taksitle alıştırıyor. ama e, ela taacebuna hayret etmiyor musunuz? Min Üsame. Te, şu Üsame'ye bakın. Hayret. El müşteri bir sabrin bir sabri şehrin. bir ay taksitle hurma alıyor. اِنَّ اُسَامَةَ لَتَو۪يلُ الْاَمَلِ وَاللّٰه۪ Üsame çok uzun projeli adam, çok uzun düşünüyor, tuğlu emelli. وَاللّٰهِ مَا وَضَعْتُ قَدَمًا فَضَنَنْتُ اَنْنِي Kim bu sözün sahibi? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, vallahi yemin olsun. مَا وَضَعْتُ قَدَمًا Ayağımı yere koymadım, Fazanet enni o ayağımı yürümek için kaldıracam ya kaldıracamı hiç zannetmedim. Ayağımı yere koyunca bir daha kaldırmak nasip olmaz zannettim diyor sallallahu aleyhi ve sellem. lukmeten enni usi hatta yudruk enilmadı. Ölüm ağzıma bir lokma koyduğumda mideme indirene kadar ölüm gelmez diye bir garantim de olmadı benim. Vellezî nefsi biyedihi. Vellezî nefsi biyedihi hadislerde çok geçen bir kavramdır. Nefs nefes değil. Nefs can demek. Yedi de, el demek. Nefsi benim canım biyedihi onun elinde olan demek. Canım elinde olan. Nefsi biyedihi Kimdir benim canım elin kimin elinde Allah Celle Celal. Velazi vav yemin için kullanılan harf. Velazi ona yemin ederim ki canım onun elindedir. Bu hadislerde çok geçer. Bunu böyle Arapçasıyla öğreniniz. Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim diye biz tercüme ediyoruz bunu. Canım elinde tutan Allah yani bana hayat veren Allah'a yemin olsun ki İnna ma tu'aduna sizin tehdit edildiğiniz şeyle etin gelecek. Nedir o ölüm? Laatin ve ma entum bi mu'cizîn. Hiçbir çare de bulamayacaksınız. Bu hadis Taberani'de ve Beyhaki'nin Şuabül imanında Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh'ten rivayet ediliyor. Ey Allah'ım Ey gafur ve rahim ve latif olan Allah'ım. 120 ay, 240 ay takside giren bir nesil olarak bize yardım etti ya Rabbi. Eyvah. Bir ay taksitle Üsame mal aldı. Ah be Üsame. Üsame kim? Buharideki hadiste Hibbu Resulillah diyor. Resulullah'ın sevgilisi. Yani aşk manasında sevgili değil. Çocuk olarak onu çok seviyormuş, zenci bir çocuk olduğu halde burnu da eğriymiş üstelik, zenci bir çocuk. Ama babası Zeyd Radıyallahu Anhuma Efendimizin en vefalı dostlarından o çocuğu da kucağında büyütmüş Efendimiz. Hasan Radıyallahu Anla beraber aynı kucakta büyüdü denebilir. Oradan ölçebiliriz. Hep bu Rasulullah, Rasulullah'ın sevgili çocuğu, o bile. Bir ay ödemeli taksitle hurma aldığı için Üsame'ye bakın taksitle mal alıyor. Hayret. Ölüm geliyor. Ben bir ayağımı kaldırır mıyım yerden ona bir garantim yok. Üsame'nin yaptığına bak buyuruyor. Tabi şeytan bir proje ürettiği zaman mazeretini de üretir o. Yani onların zamanında filan diye başlar bir şeylere. Taksitle satış yapmak haram değil. Taksitle mal almak da haram değil. Aptallık haram. Fe iza emte eyu'r rajulu ey adam tedekkar ta hadi'l bu sözleri sen duyuyorsan eğer ve vazat ta ala zalike bi'iade ve tekrar ve bunlar hep senin kulağına geliyor. Hep duyuyorsun bunları. Kasura emeluke bi'iznillah taala. Artık emelini kısa tut. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalış ama yarın ölecekmiş gibi ahiret için de çalış. Zaten ahiret derdin varsa senin, dünya senin olsa sana bir şey yapamaz ki. Dünya senin olsa ne yapacak sana dünya? Ahiret az kalırsa dünya basar, dünyayı ezer. Ahiret çok olursa dünya hiçbir zaman ahireti ezemez müminin kalbinde. Fahin <gülüyor> izen tera nefseke tubaderu ila at-ta'at bi'sowzlerden ibret alırsan o zaman bakacaksın ki nefsin seni ibadetlere koşturuyor ve tu'accilu tevbeteke hemen tövbe ettiriyor sana ve tuskutu anke ve tuskutu anke maasiyatek ve tuskutu anke maasiyatek sana masiyetin o zaman düşüyor kayboluyor bunu tuskutu okursam biraz Arapça şimdi yapalım tuskutu anke maasiyatek bu zikirler bu sözler sana masiyetini düşürüyor unutturuyor veya da tövbe ettiriyor. Tezkutu diye e, sülasi fiil olarak okursam masiyet kendiliğinden düşüyor olur o zaman. Mana değişmiyor. Ve tehzedu fi'd-dünya ve taleba dünyaya karşı zahit olursun, tenezzülsüz olursun feyahifhu hisabuka ve O zaman da hesabın ve bağlantıların azalmış olur ve kaon kalbı kafî tekrar alahtı ve ahvalı o zaman senin kalbin ahiret ve ahiretteki dertleri düşünmeye başlar ve ma hu illa min nefesin ila nefes bir nefesten öbür nefese gidiyorsun sen aslında yani taciru ile ya ve tuayinu a birden-birden bu sefer nefeslerini ölçmeye başlarsın bu nefes nere gitti bu günümü nere harcadım demek bir seviyedir bu nefesimi nere harcadım demek bir seviyedir bir nefes bir saniyeye tekabül ediyor. Bir Müslüman düşün bir gününün iyi geçip geçmediğini düşünüyor. Bir Müslüman da 24 saatlik günü. Bir Müslüman da düşün bir saniyesini düşünüyor bu nefesim nereye geçti diye. Bunlar hepsi tabi yarışması. Ebu Bekir radıyallahu anh sizce gününü mü düşünüyordu? Saat mi düşünüyordu? Nefes mi düşünüyordu? Ebu Bekir oldun mu radıyallahu anh? Nefeslerin hesabını yapıyorsun. Kimse seni o zaman lakır diye tutamıyor. İsmini şu anda hatırlayamadım. Tabiinden birisi namazdan çıkmış camiden. Cemaat kesmiş önünü. İkindi namazından çıkmışlar. Ya demişler bu camide hep namaz kılıyoruz. Sen sahabi görmüş adamsın. Bize nasip olmadı. E, bize bir 5-10 dakika nasihat burada. Evine öyle git demişler. Yani biz de diyoruz ya bir Allah dostu gördük mü bir beş dakika muhabbet edelim. Başını kaldırmış güneş yukarıda. Şunu tutun siz de oturayım demiş. Ne demek istiyor demişler ya. Çekmiş gitmiş o arada. Yani zaman geçiyor ben sizde nasıl oturacağım. Saniye hesaplıyor adam. Halbuki ben olsam mesela onun yerinde ne derdim zaten. Oturun arkadaşlar. Size Fatiha-i Şerif'in manasını okuyayım. Bir derdim yani. Güneşi tutun, size bir şeyler söyleyeyim diyor. Niye? Adam ashabı kiramı görmüş. Ahiret heyecanı var. Rabbi ile buluşacağı günleri sayıyor. Saniye hesabı yapıyor. Nefes hesabı yapıyor. Şimdi biz de yapıyoruz arkadaşlar. Bekleyelim, çok güneş var, gölgede oturur çay içeriz diyoruz. Biz de öyle yapıyoruz. Tabii güneşi tutuyoruz. Allah salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed ve Allahu'l mustean. anke'l kasve. Böylece katılık kalpten gider. Ve tebduleke riqqatu ve saffat. İncelik ve narinlik gelir sana. min Allah Teala min Allah Teala Böylece Allah korkusu ve haşyet. Haşyet Allah heyecanı taşımak demek. Bu heyecan ve korku senin duygusal halin olur. Festaqi mülake emru ibadetik. Böylece ibadeti düzeltirsin. Ve yak var reca umudun güçlenir fi entes adafi akibetik. Sonunda cennetlik olacağını, tesade yani mutlu olacağını, imanla öleceğine dair umudun yükselir. Ve tasvara bil muradi fi ahiretik. Ahirette de muradını yakalarsın. Muradına ermek ne demek? Gayene ermek demek. Ve kullu zalika bütün bunlar bu paragrafta saydığı şeyler bi ba'de fadlillah Allah'ın lütfu olduğu zaman tabii bi sebebi hadi'l hasletille diye emel. Bütün bu emelini kısa tutma sayesinde gerçekleşecek bunlar. Ve lekad hukiye anlatılır ki enne Zurara ibn Evfa rahimehullah teala Zurara ibn Evfa 193 yaşında tebeut tabiinden birisi, yani tabiini ashab-ı kiramı görenleri görmüş, çok yoğun namaz kılan bir insan bir gün sabah namazını kılarken secdede ölmüş. Çocukları sünneti evde kılıyor, camiye gidecek, geç kaldın baba diye girdiklerinde meğer secdede öğleli saatler olmuş adam. Yaşadığı gibi ölüyor herkes. Rahimallahu teala kıyle lehu finnevmi ba'de mevtihi Öldükten sonra birisi rüyasında görmüş bunu. Bu tip menkıbe kitaplarında bu çok vardır. Ölünce rüyada görülüyor ki şimdi de görüyor. Hep soruyorlar işte teyzemi gördüm bana bir şeyler ver dedi ne demektir o? Yahu Yasin Oku teyzen için diyoruz. Sen kimsin de gördün rüya ne olacak? İşte teyzesini, nenesini seviyorsa rüyasında görür. Kocasını görür rüyasında. Ama Allah'a yakın kulları bunu bir ilham gibi, yani ayet, hadis manasında değil de bir ilham, bir işaret gibi görürler. Rüyasında bu Zürare İbni Erfa Rahimullah'ı görmüşler. Ee, ona demiş ki rüyası, اَيُّ الْاَعْمَالِ اَبْلَغُ ف۪ي مَا عِنْدَكُمْ Allah'a gittin sen. Orada en işe yarar ne gördün demişler rüyasında. O da kâle er rida ve kısarul emel. Allah'ın verdiğine razı olmak ve emeli kısa tutmanın çok işe yaradığını gördüm demiş. Fanzur l-nefsikeyyü'el-ah. Kardeşim bak şimdi kendine. Ve ibzalil mechhude fî hadel asnil kebîr. Ve bu büyük meselede kısa emelli olma meselesinde ne kadar gayret ediyorsun bir bak. İnneul önemli, en önemli şey budur. Walagdam en büyük şey budur. Fi salâh il kalbi ve nefs kalbin düzelmesi ve nefsin düzelmesi konusunda en önemli dir. Allahu Teala, veliyyu tevfiq bi fadli ve rahmeti lutfu ile rahmetiyle bu işi başarıdıran da Allah'tır. Bunu da unutma çok da böyle kendine güveneyim deme. Sallallahu aleyhi ve sellem ala ve ala alihi ve Elhamdülillahi rabbil alemin.